Cabir İbni Abdullah'dan, Allah ondan razı olsun, rivayete göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Herhangi bir Müslümanın diktiği ağaçtan yenen, çalınan ve eksiltilen her şey, o ağacı diken için sadakadır. Müslüm'ün diğer bir rivayeti şöyledir. Müslüman bir kişi, bir ağaç diker de, Ondan insan, hayvan veya kuş yersen, bu yenen şey kıyamete kadar o kimseye sadakadır. Yine Müslüman'ın bir rivayeti şöyledir: Bir Müslüman'ın diktiği ağaçtan veya ektiği ekinden insanın, hayvanın ve kuşların yedikleri şeyler o Müslüman için sadaka olur.